Hanım ve Hakan Bey görücü usulü ile tanışmış ve nişanlanmıştı. Hakan Bey inşaat mühendisi Sümeyra Hanım mimardı. Henüz 20'li yaşlarda olan çiftimiz düğün hazırlıklarına başlamıştı. Sümeyra Hanım evin tek kızı babasının da kıymetlisiydi. Babası kızının iyi bir evlilik yapmasını, evlendiğinde rahat etmesini istiyordu. Sümeyra Hanım'ı istemeye geldikleri gün babası dünürlerine kızımı okuttum, mimar yaptım. Evlendiğinde çalışıp ayaklarının üzerinde duracak, kocasının eline bakmayacak demişti. Dünürler durumu tuhaf karşılasalar da aman tatsızlık olmasın derdiyle birçok şeyi de hoş görmüştü. Sümeyra'nın babası Nişan'dan sonra Hakan Bey'i çalıştığı kuruma çay içmeye çağırmıştı. Nerede ev tutacağını, nerede düğünü yapacağını, hangi eşyaları alacağını, ne kadar mehir vereceğini, kaç bilezik takacağına kadar her şeyi damada sormuş ve oturdukları apartmanda da bir boş daire olduğunu orayı tutmaları için ev sahibiyle anlaştığını söylemişti. Hakan Bey kayınpederine bir başka mahallede ev, biz başka mahallede ev bakıyoruz baba demeye kalmadan, babası konuyu kapatmış, görüşmeyi toplantım var diyerek sonlandırmıştı. Hakan Bey durumu ailesine anlatmış, ailesi ise bu durumu nişanlısı Sümeyra Hanım'la konuşmasını önermişti. Hakan Bey olanların nişanlısını anlattığında Sümeyra Hanım, ''Bugüne kadar babamın sözünden çıkmadım, onun gönlünü kıramam, bana çok emek verdi, okuttu, bu yaşıma getirdi. Öyle istiyorsa olsun, bizim apartmanda oturalım, ne olur ki? Bizim iyiliğimizi düşünüyor.'' demişti. Hakan Bey duruma öfkelenmiş, ''Ben hiç güveysi olamam, madem babanın kanatlarında yaşayacaktın.'' Niye evlenmek için yola çıktın diyerek çıkışmıştı. Sümeyra Hanım gözyaşları içinde beni sevmiyor musun diye sormuştu. Hakan Bey babasının yöneteceği bir damat olmayacağını, bağımsız bir hayat kuracaksak evlenelim yoksa ben yokum bu işte. Düşün taşın bana kararını söyle diyerek görüşmeyi bitirmişti. Evet bakalım bugün uzmanımız evlilik yolunda sorun yaşayan Sümeyra ve Hakan çifti için neler önerecek Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir adım adım insanla daha evlerinize konuk olduk. Sizler tekrar hoş geldiniz diyorum. Konumuz, öykümüz açılışta girizgahta gördüğünüz üzere. Nişanlılık üzerine, nişanlılık sürecince yaşanan sorunlara değineceğiz. Bugünkü öykümüzdeki kahramanlarımız Sümeyra Hanım ve Hakan Bey çiftinin de yaşadığı problemleri enine boyuna konuşacağız. Bu öyküyle birlikte aslında şu an nişanlı çiftler varsa, nişanlık arefesinde olanlar varsa henüz nişanlanmaya yaklaştırabilir olan evlatlarınız varsa bu program tam size göre. Lütfen sorularınızı adım adım insan hesaplarından, Instagram'dan bizlere yazmaya başlayın. İlerleyen dakikalarda değerlendireceğiz diyoruz. Ve çok imitli konumuz bugün bizlere eşlik edecek psikolog ve aile danışmanı Nirman Akyıldız hocamız buradalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın çok teşekkür hocam? ederim. İyiyim çok şükür. Sizler nasılsınız? Ee, bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz hocam. Konu evet, sıcak taze. Evet. Biz her salı ve perşembe hayat hikayeleriyle geliyoruz. Adım adım her insanın yüreğine dokunmaya gayret ediyoruz ve bugün de siz eşlik edeceksiniz bize. Bugün de nişanlılık arifesinde olan bir hikayemiz var. Evet. Ee, hali hazırda başlayacağız buna. Siz de e, öyküyü biliyorsunuz ve evet. e, buradan Biraz çıkarılacak, konuşacak çok şey var ama... E, Biraz değerlendirelim mi? Burada çiftlerimizin yanlışlarını konuşacağız ama şimdi çift deyince de kalmıyoruz sadece çiftle. Bir de aileler işin içinde. Ee, biraz Sümeyra ile Hakan Bey'i e, görücüsüyle tanışmışlar. Ee, bu belki e, bir yerde tanışıklık da olabilir, bir okulda, bir iş yerinde. Velhasıl ki onlar nişanlanmış. Evet. Bu öyküyü dinlediğinizde bu e, hayat hikayesinin yanlışları tespit etmişsinizdir eminim. Evet. E, neler söylersiniz bu çiftimiz için? Şimdi ben öncelikle nişanlılık döneminden biraz bahsetmek isterim. Şimdi nişanlılık dönemi aslında çiftlerin daha öncesinde güven, sevgi, saygıyı eğer bulmuşlarsa 171 eş adayında daha sonrasında evliliğe karar vermek ama nişanlılık döneminde eş, eşlerin birbirlerini daha iyi tanıması, bazı konularda anlaşıp anlaşamayacağını görmesi amacıyla verilen bir süredir. Ama bizim ülkemizde genellikle bu süre çeyiz hazırlıkları, evet. düğün hazırlıkları, ev eşyalarıyla bakmakla geçirilen ve kaybedilen bir süre olarak gö gözlemleniyor. Çoğunlukla böyle olduğu için de sonrasında evlilik, evlendikten sonra o ilk heyecanlar geçince ben bu insanla mı evlendim, ben yanlış insanla mı evlendim diye düşünen birçok sızlanmalarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden hani nişanlılık döneminin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna ileride tabii ki daha sonra yine değineceğizdir. Ama öncelikle burada nişanlılık döneminin bir de şu özelliği vardır ki ailelerin kök ailelerin çiftlere en çok müdahil oldukları dönemdir. Yani en çok karıştıkları dönemdir. Sebebi o yüzden imzalar atılmadı için hocam. <gülüyor> i̇mzalar atılmadığı değil. Yani her şeyleriyle e, yönetmeyi iyi istedikleri bir dönemdir. O yüzden de ailelerin daha çok müdahil oldukları e, ve böylece çiftleri çok bunalttıkları da bir dönemdir. Ama bunun yanı sıra e, daha hoşgörülü aileler de var tabii. Hani e, hepsini genelleme yapmak da doğru değil. Ama genelde karşılaşılan problemler den en baskını budur şimdi buradaki çifte de benim gözlemledim ee, Sümeyra Hanım da da aynı çifte de Sümeyra Hanım'ın ailesinde daha çok müdahil olmayı gözlemledim evet. ee, orada her de düğünün nerede yapılacak ne kadar takılacak ne yapılacak ee, ve aynı apartmanda oturmayı e, öncesinde çiftlere sormadan bile ayarlamış olan bir babayı gözlemliyoruz aşırı koruyucu bir aile Buradaki en önemli sorun tabi ailenin çok müdahaleci olması. Yani aşırı kız koruyucu olması. müdahaleci olması. Evet, burada kız tarafı. tarafının da yaptığını görüyoruz. Genelde erkek Et... tarafı çok evet. müdahale eder. Yani son ama zamanlarda burada... daha çok erkeklerden de bana yazanlar var. Mesela eşiyle <gülüyor> alakalı ya da nişanlısıyla evet. alakalı bu evlilik yolunda özellikle kitabım çıktıktan sonra bu sorular bana çok gelmeye başladı. E zaten böyle hani hayat gerçek yaşanmış hayat hikayelerinden esinlenerek hazırladığımız öyküler bunlar. Evet, evet biz genelde erkekler koruyucudur. Erkekler karar verildiği düşünüyoruz ama artık kadınlar da elini ekmeğini almış diploma sahibi ise ve belli hmm. bir yaşı da geçmişse artık 18 19 20 değil de 25'in üzerinde ise hmm. biraz baba ve anne de koruyucu olabiliyor. Bir de evin tek kızıysa buradaki öyküde olduğu evet. gibi farklılaşabiliyor. daha ee, bir damadı karşısına aldı kayınpeder Şimdi, adayı. Evet. Birincisi ve ne kadar gelir ailenin... takacaksın diye sordu. Evet. Yani buna çiftlerin karar vermesi gerekir. İkisi de üniversite bitirmiş, belli bir yaşa gelmiş. Artık günümüzde evlilikler tabii ki 20'li yaşların biraz daha ötesine. Üniversite bitsin, işe gireyim falan denilene kadar 25'e zaten atlıyoruz. Yani kişilikte aşağı yukarı oturmuş oluyor. Ama burada bireysel ayrışma dediğimiz bir olay var. Hani insanların evli diye en çok hazır olmaları gereken noktalardan bir tanesi kendisini iyi tanıması ve kişiliğini oturmuş olması. Yani bireysel ayrışma dediğimizde Ailesini reddetmesi aileden kopması anlamına gelmiyor. Aileden farklı bir kişiliğini oluşturmuş kişi evliliğe hazırlanmış artık kararlarını kendisi verebiliyor. Yani böyle bir duruma gelmişse bireysel ayrışmasını sağlamış oluyor ve evliliğe de hazır olmuş oluyor aslında. Ama burada Sümeyra Hanım'ın da ben bireysel ayrışmasını sağlayamadığını gözlemliyorum. Aile ne kadar aşırı koruyucu olursa olsun Sümeyra Hanım ailesini yönlendirebilir, yönetebilirdi. Ama burada o da sınır koyamamış gibi yani görüyoruz. Hani burada iyi niyetle Sümera diyor ki ya ne var babam iyiliğimiz için işte apartmanda boş daire var e, tutalım diyor. Hakan Bey ise damat adayımız ise diyor ki ben diyor iç güveysi gelmem diyor. Onun da algıladı ben e, annenin ya da babanın gözetimi altında bir evlilik yaşamak istemiyorum diyor. Evet, çok bizim haklı. iyiliğimiz için şimdi burada e, Sümeyra Hanım'ın da bağımsızlaşamadığı az önce söylediğiniz yani gibi. Yani bireysel araştırmasını e, tam tamamlayamadığını gözlemliyorum. Biz zaten e, kontrolcü ebeveynlerin hep bizim iyiliğimizi istediğini tabii düşünerek ki, zaten. Iyi niyetliler. Kesinlikle aileler kötü niyetli değil. İyi niyetliler ama bazen iyi niyetli de olsalar yanlış davranmış olabiliyorlar. Hı hı. Hani burada genelde ben yeni evlenmek için evlilik danışmanına gelen e, yeni nişanlı çiftlere ben öneriyorum yani burada eee kayınvalideler, anneler kızmasınlar. İki aileye de yakın olmasın diyorum. Hı hı. Yani İş aslında kimse, iki tarafta kızmaz. E, ha, yani yolu, çünkü ikisinin de biz olması, birbirine uyum sağlaması, iki tarafında ailelerle, kök ailelerle görüşeceği zaman belirlemesi kendi kararlarını kendileri verebilmesi her iki tarafın ailesinin de biraz geri plana çekilmesi hı hı. hani biz evlilik piramidinden bahsederiz hep evlilik piramidinde yeni kurulan aile piramidin üst tarafına yerleşir kök aileler biraz geride kalır hı hı. yani arkadaşlar falan hepsi biraz daha gerilerde kalması gerekiyor çünkü burada e, çiftin birbirine uyum sağlaması birbirini e, kabul etmesi uyum sağlaması evli orta bir noktada buluşması bunlar en az iki senelerini alıyor zaten yani ilk dönemin biz olma dönemi döneminde bayağı zorluklar yaşıyorlar burada kök aileler biraz geri çekilmeli ki hani gerektiğinde destek vermeli ama biraz geri çekilmeli ki çift birbirini bulabilsin kendi yolunu bulabilsin evet. Hocam şunu da fark ediyoruz biz şimdi belki Sümeyra ve Hakan çiftinden bahsederken ekranları başındaki izleyenlere de etrafında da görüyordur muhakkak evlenmeye yakın işte kızın kardeşi, kız kardeşi, işte abisi ya da ne bileyim annesi, babası e, müdahale olup kızımızı ezdirmesin, layıkıyla düğün yapsınlar, iyi yerlerde otursun, iyi, evet. e, güzel bir mehiri olsun gibi düşünüyorlar. E, gördüğüm şu oluyor, ya erkek tarafı da e, ise iş bozulmasın, he he he he diyor. Evlendikten sonra bu sefer o dünürlere cephe alıyor. Bir mesafe koyuyor. Bunlar Çünkü diyor ki ya. siz bunu nişanlıklarında yaptınız, biz bunu evlenelim, size bir güzel ödeteceğiz bunu diyorlar. Farkında değiller. Bunu e, evlendikten sonra yansıtmaya başlıyorlar. Hı. Ondan sonra e, ne oluyor? senin an, Sen neden benim babama böyle davranıyorsun diyor mesela Sümeyra'nın evlenmiş olsa. E, Hakan Bey diyecek ki, niye soğuksun, niye gitmiyoruz, niye gelmiyoruz diyecek. Hakan Bey nişanlık döneminde kayınpederinin kendisine kurduğu o baskının da intikamını kızına aldıktan sonra yapabiliyor. Hı hı. Bu da yetişkin davranışı değil. Bu da soğuk. O da şey. evet güzel değil, hoş değil. Hı hı. Şimdi bu e, Erkek tarafı genelde hani ne isterse yapmak istiyor çünkü o, oğlunun da hani oğluna yapmış oluyor aslında hani o anneler de iki taraf anneden iyi, ni iyi niyetli fakat burada bazen erkek tarafı yapacağı düğünü şaşalı bir düğün yapayım prestijli olsun derken kız tarafı da kızıma hediyeler geliyor ama bu kızın değeri bu kadar mı falan yani kızının değerini hediyelerle ölçmek de yanlış hani veya mesela diyelim emekli bir insan çok şaşalı bir düğün yapıyor ama ertesi gün yine emekli Hasan Bey oluyor mesela. Yani bu şu an şaşalı düğün yapınca ona bir şey kazandırmıyor. Yani bunun da sonrasında çiftler borçlu bir şekilde evlilik hayatına başlıyorlar ve ilk en güzel zamanları birbirlerine uyum sağlayacaklar, gezecekler henüz çocuk olmadan bir, şey, bir takım beklentilerini gerçekleştireceklerken kısıtlı bir bütçeyle işte borcumuz var, şunu şuraya ödeyeceğiz bunu buraya ödeyeceğiz. Bunun hesabını yap yapmaları gerekiyor. Yani bunun bedenini çiftler aslında en güzel zamanlarını borç ödeyerek geçirmekle ödemiş oluyorlar. Yani anne var. Borç güzel eşit bir olmuyor stres evet demektir. Hı hı. Stres Tabii eşittir ki. öfke. Agresif davranışlar, e, haliyle depresif duygu durumları demek. Bunlar hep sizinle birlikte kim yaşıyorsa ona yansıması demektir. Evlenirken borca girmek eşittir, strese girmektir aslında. Evet. Borcun da hani orta düzeyde olması. Yani en... elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra artık Hı -hı. bu kadarını da hani idare edilmeli. Yani burada çiftler aslında nişanlılıkta bir prova yapıyorlar, evliliğin provasını. Burada da provayı gösterelim o zaman. Yani siz deyin, deyin ki hocam, kızımı okuttum, mimar yaptım, evlende çalışıp ayaklarının üzerine duracak benim kızım yani damada diyor ki benim kızım çalışacak çalışmasına karışma mesajını hı hı. daha istemeye Baştan. geldiklerinde veriyor. Hı hı. Ee, yani provası bu işte bunu anlatın hocam. Evet. Şimdi çiftler nişanlılıkta nelere dikkat etmelilerden mi başlayalım? Evet hocam. Yani sorunlar genelde sorunları sorunlarla ilgili öncelikle konuşursak hani iki tarafında müdahale eden ailelerine karşı birlikte hareket edip onları yönetmeleri. Hani her iki tarafta ailelerine tampon olabilseydiler hmm. burada mesela. Mesela... Erkeğin ailesi demiş ki kızla hani nişanlınla konuş bu konuyu beraber halledin. Ama burada yapılması gereken en doğru şey aslında çiftin kendisinin karar vermesi. Mesela en çok krizde nerede çıkıyor? Bunu da söyleyeyim sorunlar kısmında. En çok alışverişte çıkar. Yani herkes şunu aldım bunu almadım bunu buydu onu beğenmedik bunu beğendik derken e, çiftlerin biraz e, burada gerildiklerini de görüyoruz. Ama burada yani akıllı olan çiftler diyeyim ben daha çok ya da tecrübeli insanlardan biraz tüy almış olan nişanlı çiftler eee şey yapıyorlar öncesinde gidiyorlar beğeniyorlar. Ne, neyi alacaklarına karar veriyorlar. Bütçelerini hesaplıyorlar. Ona göre karar vereceklerini de dükkanlarını ya da eşyaları ayarlıyorlar. Sonra ailelerle birlikte çıkıldıklarında ben şunu beğendim diyor mesela. Çünkü daha önce beraber karar vermiş oluyorlar. Şimdi mesela diyelim ki Hatice Hanım bunu beğenmiş. Işte o zaman diyor ki eşi de Mehmet Bey diyelim. Ee, o da diyor ki evet onu beğendiysen onu alalım. Mesela diyelim kayınvalidesi kızın annesi derse ki şunu alacağız. O zaman diyor ki işte yok diyor Hatice Hanım anne ben bunu beğendim diyor mesela. Yani burada biraz anlayış. Hani ne ne kadar bütçemiz var? Daha keskin bir şey. Keskin. Evet. Üç tane yavrunuz var doğru Evet ikisini evet. evlendirmişsiniz evet. Efendim, bir tecrübeli e, annemiz var aynı zamanda karşımızda uzmanımız olduğu kadar annede şimdi evet. evlendirdiğiniz için ben şeyi sormak istiyorum şimdi illa bir anışanlılık süreci dedi ki biz alışverişle geçen ve maalesef bunlar hep sıkıntıya sebep oluyor Çünkü evet. fikir ayrılıkları Tercihler değişti. Farklı, gelenekler farklı, beğeniler farklı. Burada e, bu alışveriş olayını artık yavaş yavaş e, daha farklı bir pozisyona mı getirilse? Yani, e, Çiftler kendisi yapsa. Çiftler kendisi çıkabilir ama evet. kayınvalidelerde mesela bir tane oğlu var diyelim. Yani kendi bir şey kayınvalide <gülüyor> olduğumu düşünüyorum. Gelinin bir tane olacak diyorum mesela. E desem ki ben işte Ama kızım Ama insan gerçekten çok heves ediyor. İşte heves ediyor. Yani ben kayınvalide her şeyi de alayım, anlıyorum. Onu onu onu mutlu olsun evet. o bir şey alabilmek gerçekten evet. insan böyle. Yani burada, o da bir an... evladın oluyor çocuk. Kayınvalide ya kızı alsa, ya ben sana şunları görünümden, ben alışveriş yapmak istiyorum seninle deyip baş başa, onun annesi, onun annesi giyme. Ben iki tane kayınvalidenin bir arada ta, şeye gitmesini çok sağlıksız buluyorum. Yok o, o da bazen iyi oluyor. Nasıl mesela? Hani mesela, mesela benim. benim. <gülüyor> yaptınız mı yoksa? Evet biz <gülüyor> beraber yaptık ama gerçekten güzel fikirler veriyor mesela. İki, ama bu sizin kendi mizahçı Hani bak bu daha iyi olur. Mesela biz bazı eşyaları kullanmış bazen memnun Hı -hı. olmamış oluyoruz. Yani o diğer anne de çok tecrübeliydi. Mesela o da fikir verdi. Dün gününüz ve, evet. Selam gönder. Evet, buradan selam gönderiyorum. Gerçekten çok e, tecrübeli bir hanım. Gerçekten takdir ediyorum. Çok e, akıllı, becerikli, zeki bir insan. Günlerimizin <gülüyor> ömrümüzün evet. şahit oluyorsunuz Ama gerçekten ayında. öyle. Hocam bu ama Türkiye'de şöyle bir baktığımız zaman. Yani beraber e, karar, karar verir. Bazen ne? ben mesela çok şey yaptığım zaman. O beni şey yaptı yani yok dedi ona gerek yok mesela Hı. şunu alabiliriz Ama dedi. siz bu ifadeyi duyduğunuz zaman psikologunuzu bir kenara koyarak bir evet. anne olarak böyle bir bozulma bir alınma hissettiniz mi size ikaz ettiğinde? Yani hayır genelde hep olumlu davrandı hani. Hı. Ee, gerçekten çok mantıklı, çok e, olgun bir insandı. O yüzden çok mantıklı davrandı. Hep beraber mesela fikir verdik gençlere ama sonuçta e, gençlere bıraktık. Hani en biz nihayet. önerimizi sunduk iki tarafta bak şu güzel olur veya annesi de e, gelinimin annesi de yine aynı şekilde hani şu güzel olur falan diye söyledik ama genelde e, çiftler kendisi seçti. Yani sonuçta onlara bıraktık. Evet. En son kararı onlara bıraktık. Belki o mutluluktan payı almak için yanlarında eşlik edebilirsiniz. Evet çünkü mutlu o anını diyorsunuz. yaşamak isteyebilirsiniz. Onları evet. özel olarak da alışverişe çıkmasına müsaade ederek Tabii ama kimi zaman da yanlarında iştirak ederek fikir vererek bunu yaparsanız böyle olur kızım. Bak ben bunu kullanmıştım çok memnun kalmıştım Hı -hı. sen bilirsin gene. Evet. İfadeleriyle yine evet. fikir verebilirsiniz. Son kararı genelde Hı -hı. gençlere bırakmak evet. gerekir. Yani elimizden gelenin hani bütün harcamayı hepimiz elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Hı -hı. Ama sonuçta onun mutluluğu o yaşayacak o eşyaları o seçecek. Genelde de hani evin eşyası genelde bayan tarafından seçilmedi Ben Hani genelde gelinin zevkine e, uymaya çalıştık. Hocam o da mutlu olsun. <gülüyor> evet onun da tabii ki sevsin. o da bir kere evleniyor evet, ve e, o günleri özlemiş ve beklemiş yani olur. Hani, Bazen şöyle de düşündüğümüz oldu hani bir 10 sene sonra 15 sene sonra bütün bu eşyaların eskiyecek hani çok çok da hani şey yapmaya gerek yok çok aşırı düşünmeye gerek yok. Çünkü onlar da böyle ölçüyor biçiyor hani iki genç evin eşyasını evin şeyine göre hani metrekaresine kalesine göre ölçüyorlar. Yani maşallah çok o Çünkü yönden. Ben... gayet bilinçli <gülüyor> evet. ama tabii e, o bilincin içinde tabii ki fazla. Hani çok yormayın kafanızı. Evet. Bunlar Biraz bir daha rahat olmak. Önemli yani. olan <gülüyor> asıl nişanlık döneminde bizim mizuklarımız açlarımızı tanıyabilmek ve mizaçlarımıza evet. uyum sağlayabilecek miyiz bu soruyu sorabilmek? Ben evet. hep bunu söylerim. Nişanlılık aslında evlilik provası siz de söylüyorsunuz evet. bunu. Yani, ben bu adamla karı koca olduğunda aynı evde hayal edin nasıl anlaşabiliyorsunuz? Kavgalarınız nelerden olur? Kavga hiç olmayacak değil ama hangi konulardan olur? Evet. Ve peki biz kavgalarımızı çözümleyebilecek yetenek ve beceriye sahip Yani miyiz? bu insanla ömür geçer mi? Evet, ben bu insanla bir, mutlu bir evlilik yaşayabilir miyim? <Gülüyor> aslında eşyadan falan daha çok bunlar önemliydi. Hani yani hep benim önerdiğim genelde gençlere bir kendilerini olduğu gibi hani nişanlılıkla ne yapmaları gerekir nelere dikkat etmeleri gerekir diye düşündüğümüzde o zaman gençlerin en çok şuna dikkat etmesi gerekir. Ben gerçekten evliliğe hazır mıyım? Ben evlilikten ne bekliyorum? Ben nasıl bir eşten nasıl bir eş bekliyorum? Ve benim kırmızı çizgilerim ne? Nasıl bir evlilik hayal ediyorum, nasıl bir hayat standardı hayal ediyorum? Hani bunu oturtmuş olmalı ki kendisini iyi tanıyan bir insan ona göre bir eş adayını seçmeli. Hani en başta güven geliyor, insan güvenmediğini sevemez. O yüzden güvenilecek, dürüst mü, yalan söylüyor mu, çevresinde nasıl tanınıyor, güzel ahlaklı mı? Hani bunlara bakıldıktan sonra ve içi ısındıktan sonra yani sevmeyince de olmuyor. Yani bu hı hı. O da güven olacak ama sevgide olmayınca bu çünkü bütün fırtınalara göz gelecekler iyi günleri kötü günleri olacak bazen ben şöyle diyorum gençlere hani arabasını evini mesleni her şeyini düşünme her şeyini kaybettiğini düşün sen bu insanı yine sever miydin yani o insanla olur muydun gene? hani o zaman kabul et diyorum çünkü hani her şey geçici bazen iflas ediyorlar. Yani hiçbir şeyleri kalmıyor. Bazen mesleğinden olabiliyorlar. Bir bir hastalık geliyor. Bazen hastalık konusu. oluyor. Güzelliği, yakışıklılığı gidebiliyor. Ama siz gerçekten karakterini sevdiğinizde. Hani içinin ısınması tabii ki fiziksel güzelliği hani ardı göz ardı etmiyorum. İçinin ısınması çok önemli. Sevmesi önemli ama iyi günde kötü günde olacak. İleride belki organ kaybı olabilecek başka şey olabilecek veya elindeki her şeyini de kaybedebiliyor insanlar görebiliyoruz mesela depremde her şeyini kaybediyor geçmiş olsun bu arada İzmir'e tabii ki bunu seyin programın sonunda tekrar değineceğim yani olduğu gibi kendilerini anlatmalılar yani Hastalıkları var mı? Geçmişte yaşadığı ilişkiler neler? Yani bir sırrı var mı? Bunları paylaşmalılar. Çünkü evlendikten sonra ortaya çıktığında o zaman evlendikten sonra ayrılmak çok daha kötü. Hı hı. Yani birçok insanı birden etkileyecek. O yüzden birbirlerine karşı dürüst ve açık net iletişim. Konuşurken acaba kaybeder miyim korkusu olmadan ben işte kırmızı çizgilerim bunlar prensiplerim şunlar, hani şunlardan taviz verebilirim ama şunlardan veremem gibi hani bu şekilde kendisini anlatmalı ve karşı taraf da anlatmalı ve karşı tarafın da beklentilerini acaba ben uyuyor muyum, örtüşüyor muyuz? Hani evlenmeden önce dikkat edilmesi gereken gerçekten çok önemli noktalar bunlar. Evlilik algımız uyuşmuyor diyor mesela. Çiftler geliyor diyor ki ben böyle bir evlilik istemiyordum diyor ama bunu baştan konuşmamış oluyor. Ee... Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Evet. Gelen e, sorulardan çok fazla yoğunlukla benim sosyal medya hesabımda bu arada adım adım insanlara lütfen yazmaya başlayın. Instagram hesabımız şu an sorun yaşıyorsanız şayet bunları da değerlendirelim nişanlık süresinde e, yaşayanlar için. Evet. E, hocam mesela evlenmeden önce yani nişanlık süresinde diyor ki kız e, işte Erkek diyor ki aileme yakın oturacağız aynı apartmanda oturacağız. Bu Sümer Hanım'ın babasının tam yaptığı gibi tam tersi olabilir. Şimdi gördüğüm şu. Ben evlenmiş, artık 10 yıl geçmiş. Diyor ki aile apartmanda oturuyoruz. Kayınvalidemle dip dibeyiz diyor. Peki evlenmeden önce siz bunun konuşmuş muydunuz diyorum. Evet konuşmuştuk ama ben artık sabredemiyorum ya da ben böyle olacağını düşünmemiştim diyor. Şimdi aslında birlikte yaşamak yani aslında erkekler dürüst davranıyor. Kabul edilebilir ya da edilemez hocam. Ya evet. hatalı ya da yanlış ama şöyle bir şey dürüst. Diyor ki ben aileme yakın oturmak istiyorum. Aynı binada oturmak istiyorum. Annem, annem babama geleceksin gelin ev olarak diyor. Hı hı. Şimdi ilk başta iş bozulmasın. Evlenince giderim evine sonra bir şey olur ayırırım. Çıkarız ayrı eve hesaplarıyla gidenler 15 yıl boyunca mutsuz bir evliliğe gark oluyor hocam. Ben evet. bunu çok şahit olurum. Evet. Burada evet. erkeğin niyeti bak erkeğin kararı yanlış ama niyeti doğru. Çünkü niyetini söylüyor, Dürüst yani. dürüstçe yaklaşıyor. Şimdi kadının niyeti burada bozuk, karar da bozuk olabiliyor hali, hı hı. ikisi etkiliyor birbirini. Dolayısıyla burada sizin o söylediğiniz karakterdir, şudur budur, nerede oturacağız ve nasıl oturacağız? Bu da çok önemli çünkü oturduğun hı hı. yer ve mekan kişiler bir arada olacağın yer de huzurunu etkileyecek senin. Öyle evet, değil mi kesinlikle. Hocam? Şimdi çiftler beklentilerini konuşurken, Hani ne, neyi e, yapabilirim neyi yapamam mesela diyelim ki onun üzerinden yedi tanesini yapıyor ama Hı -hı. üç tanesini yapamayacağını düşünüyor. Acaba bu üç taneyi ben yapabilir miyim katlanabilir miyim yoksa katlanamam Bu bunu çok iyi tartmalı yani başlangıçta. Hı -hı. Ve ileride ben bunu değiştiririm işte en büyük antikaplardan birisi bu ben bunu değiştiririm diyor mesela Hı -hı. hani erkek de kadın da bazen düşünüyorlar ki hani evlenince değişir evlenince değişmez. Mesela alkol alıyorsa evlenince bıraktırırım değil zor yani bazı bağımlılıklardan kopması çok zor veya mesela ailesinin güdümünde bir erkek yani bakın şimdi mesela ailesine bağlı olmak ayrı bağımlı, bağımlı olmak ayrı şimdi burada ailesini A derse B diyemiyorsa o kararını kesinlikle veremiyorsa o zaman o insanla da hayat geçmesi biraz zor. İşte güdümlü bir eş midir buna bakacak. Hani ailesinin burada Sümeyra Hanım veremiyordu. Hani genelde de erkekler tam tersi olabiliyor. Hani orada da kararını verebiliyor mu veremiyor mu kendi başına? Acaba biz olabilecek miyiz yoksa bir uydu aile mi olacağız? Ayrı bir aile mi olacağız? Ya burada gerçekten çok iyi değerlendirmeli. E, eşler. Yani asla şunu düşünmemeliler. Bunun altını çok iyi çiziyorum. Evlenince değiştiririm mantığıyla yola çıkmamalı çiftler. Çok güzel. Değişmez. Değişebilir de değişmeyebilir de gelişebilir. Hani insanlar değişir. Risk almış oluyorsunuz. Evet kesinlikle yani, risk almış Yani Kesin oluyor. bir e, cevapla bilerek gitmeyin bir de değiştiririm. Ya da Hayır kimse şey kimseyi değiştiremez. Ee... Değişim içten başlar. Evet. İnsan isterse. Kendi değişir. isterse. Hani mesela hep şey diyoruz yumurtayı dıştan kırdığınızda yumurtada hayat başlamaz ama yumurta içten kırılırsa hayat başlar. İnsan isterse değişir isterse gelişir yani ama biz değiştiririm mantığıyla yola çıkarsak çok yanlış Hı -hı, bir evet. karar verdik. Belki burada da Hakan Bey Sümeyra Hanım'a neyse ben şimdi evleneyim işte e, ben bir şekilde ikna ederim babasından uzaklaştırırım gibi hesaplar yapmadan aslında burada yapacak şey. Hakan'la Sümeyra size geldi böyle evet. bir durumumuz var dedi oturuyorlar burada. Sümeyra Hanım diyor ki beni Hakan sevmiyor. İşte biz nişanlandık. Ben babam, hocam işte geldi size. Babam apartmanda daire ev sahibiyle konuşmuş. Ne var yani babama yakın otursak? Ben seviyorum işte Hakan'la evlenmek istiyorum. Hakan da diyor ki biz bireysel bir evlilik yapacaksak ben Hı, varım diyor. İş insan. kırılma noktasında. Okumasa şimdi. da okusun okumasın. Kişilikten almış iki insan. Hı -hı. Evet yani şu yani. var birisi mimar birisi mühendis diye özellikle söylüyorum. Olmuyor da hocam, Okumamış da olabilirler. sahibi olsa da mesela biz Hı -hı. baktığımız zaman sanki okumasıydı. E, Işte hiçbir eke, geliri olmayan bir kızın babaya bağımlı olduğunu zannediyoruz ya da anneye. Hı hı. Belli bir 40 yaşına geldi hadi hala aileye bağımlı olan hanımefendiler evet. ve beyefendiler var maalesef. Şimdi burada Sümeyra ve Hakan size geldiğinde nişan ya bitecek, atılacak ya da orta yol Hakan'ın kesin çizgileri diyor ki ben babası yönetiyor buna eğer Sümeyra müdahale etmezse ben bitiriyorum bu nişanı atıyorum diyor. Sümeyra Hanım da diyor ki işte beni okuttu, beni bu yaşıma getirdi. Ben babamı nasıl kırarak gideyim evlilik yoluna diyor. Hı hı. Böyle bir shift geldiği zaman bir danışman olarak ne önereceksiniz onlara? Öncelikle e, ki, sağlıklı evliliğin şartlarını anlatırdım. Yani evlilikte neler olursa birlikte karar vermek, biz olmak, işte e, her şeyi önceden konuşmak, çocuk meselesine kadar. Hani çocuk istiyor muyuz? Kaç tane istiyoruz? Ne zaman olacak? Nerede oturacağız? Kök ailelerle ilişkiler ne kadar sıklıkla olacak? Nasıl olacak? Bütün bunların hepsi veya benim çalışmama izin verecek misin? Veya benim çalışmamama da bazen de tersi oluyor. İlle çalışacaksın diyen işlerde olabiliyor. Çalışmamama da izin, çalışıp çalışmamayı bana bırakacak mısın gibi. Yani burada gerçekten konuşulması ve ekonomiyi nasıl yöneteceğiz? Hı hı. Yani burada sağlıklı ailelere ortak kararlar verilir. Aileyi ilgilendiren kararlar birlikte verilir. Birlikte ekonomi yönetilir. Birlikte hareket edilir. Ve tabii ki bu arada sürekli burun burnu olacaklar diye de bir şart yok. Hep ben keseceğim kümeleri örnek veriyorum. Hani biz alanı biraz geniş birbirine geçmiş ama altta yanlarda biraz özel alan hani çünkü iki tarafında arkadaşları hobileri, sporu, sanatı bir şeyleri var nefes alacakları bir nokta da olmalı diyorum. Ama burada hani onlara sağlıklı evliliğin şartlarını anlattıktan sonra ben Sümeyra Hanım'la konuşurdum. Çünkü burada patolojik olan Sümeyra Hanım konuşurdum. Şimdi o. biz çiftler gibi. Ona derdim ki önce <gülüyor> empati kuralım. Tabii. Peki sana dese ki eşin hani. İlle benim annemin olduğu apartmanda oturacaksın sürekli de onlarla iç içe olacağız gelip gideceksin hasta olunca bakacağız işte şöyle olacak dese ne istersin en güzel yılların evliliğin en güzel yılları onu da ailesi okutmuş mesela ona da emek verilmiş okutmasa da insan evladı nasıl büyüyor. Yani ne zorluklarla büyüyor? Anneler nasıl zorluklarla büyüyor. Herkesin evladı herkese kıymetli. Ama burada ne diyoruz? İşte Sümeyra Hanım'ın yanlışlığını ona göstermek. Önce empati kurarak. Sonrasında sağlıklı bak evlilikte bunlar olması gerekiyor. Genelde ben hep diyorum iki tarafın ailesini biraz uzak olun. Biraz kendinizi bulun. Kendi evliliğinizi, kendi evliliğiniz anayasasını oluşturun. Çünkü anayasanız oluşacak. Yani aynı eve girdiğinizde ne kadar tanırsanız tanıyın. Mesela bazen yurtta kalırken arkadaşınız arkadaşlar eve çıkıyorlar anlaşamıyorlar. Yani odada çok iyi anlaşan kızlar. E, yurtta sorumluluk çok fazla yok, yok ki Yok ekmek hocam. elden su gölden. Evet. Şimdi mesela flört döneminde de nişanlık dönemde herkesin evi ayrı yolu doğru ama aynı eve girdiler ekonomiyi birlikte yönetiyorlar. işleri paylaşıyorlar hele hanım pay çalışıyorsa daha çok bir adaletli iş paylaşımı olacak. E bütün bunlar varken yani eskisi gibi flört dönemindeki canım cicim olmuyor tabii. Biraz daha çalışmalar evet. çıkabilecek. Peki nişanlılık döneminde hocam? Yani burada Sümeyra Hanım üzerinden gideceğiz. Oradaki evet ben Sümeyra Hanım'la daha Demek çok ilgilenirdim. Ki, şu an e, ekran başında efendim nişanlılık çiftlerimiz varsa bir sorun yaşıyorsanız lütfen çözemiyorsanız anne babalara gitmek evet fikir alabilirsiniz ama anne babalarda biraz daha objektif yaklaşamıyorlar haliyle. Yani tabii ki. Bence yani çocuğu, e, Bunu bir terapistle bir aile danışmalıyla konuşmanız orada üçüncü bir göz. Size de e, nişanlılık anlarınızda da eşit yaklaşabilecek. Herhangi bir organik duygusal bağ olmadığı için terapiste. Evet. Daha şeffaf gözlüklerle sizi değerlendirecek. Çıkamadığınız sıkıntılar varsa lütfen bunun için terapistlerden yardım alın diye öneriyim. Mesela burada söylerken dedik ki biz nişanlık döneminde beyaz eşyayı hangi marka alanından ziyade ben işte iki tane çocuk istiyorum. Sen çocuk istiyor musun? Evet. Ya da ben luhusalık döneminde doğum yaptığımda isterim ki annem gelsin yanımda dursun. Bu senin hı hı. için bir sorun bak? Çok detaylı bu. Mu? şimdi evet. siz düşünüyorsunuz ki ya evlenince tabii ki annem gelecek ne diyebilir ki bu çok normal ama bunları onun için belki anormal belki evet. o istemeyecek evet. bizim hatamız iyi niyetimizden de olsa hocam bu karşıdakinin e, düşünceleri de benimki gibiymiş gibi algılıyoruz yani. Ya da sayıyoruz en çok şöyle oluyor hani tamam dindar olmak çok güzel bir şey genelde bunu hani namaz kılıyor güzel ahlaklı tamam ama iki iyi insan da anlaşamayabiliyor yani iki birinin kötü olması gerekmiyor veya biri dindar biri dindar değil olmuyor ikisi de namaz kılıyor güzel ahlaklı falan ama anlaşamayabiliyorlar evet. kültürleri farklı oluyor beklentileri farklı oluyor mesela çalışmayan bir annenin çocuğu çalışan bir eşle evlendiğinde bu sefer bocalıyor. Diyor ki annem gibi yemek yapsın, annem gibi ev temiz olsun ama çalışan bir insan sabah akşam e, akşama kadar evde değilse e, annesi gibi yemek yapması falan zaman alacak evet. yani. İşte bunlar ne kadar önemli noktalar. Çok şey. önemli. Şamlılık, evet. Asıl Beklentiler. Kadının kuyruğu gerçek mi? Bir de şu var hani ben bunu bekliyorum bekliyorum da bazen de çiftlere ben şunu diyorum mesela beklentim şuydu, beklentim buydu veya şunu bekliyorum dediğinde bu beklentin acaba gerçekçi mi? Bir de bu var. Peki bir insanın beklentisinin nişanlık sürecinde gerçekçi olup olmadığını biraz analiz edelim. Şimdi ekran başında benim beklentim gerçekçi olup olmadığını nasıl anlayacağım peki? diyecekler evet. size. <gülüyor> Onu söyleyin hocam. Evet. Yani genelde yaşanmışlıkların, tecrübelerin verdiği şeyle veya bilimsel verilerle gittiğimiz zaman hani bu beklentin gerçekçi mi? Bunu gerçekten bir değerlendir, bir çevrene bak. Hı -hı. Bakalım evliliklerde bu nasıl oluyor? Hangi kaç tane evliliği model aldın? Hı -hı. Mesela anaerkil bir aileden mi geliyor? Bazen ataerkil aileden geliyor ve diyor ki işte güç savaşları yani en çok da evlendikten sonraki bu kılıç kalkan oyunu benim dediğim olacak senin dediğin olacak halbuki burada sivri uçlar törpülenerek bir pazılı gibi herkes ne yapacak herkes biraz fedakarlık yaparak orta noktada buluşacaklar artık biz olacaklar yani ben sen değil kimse o zaman evlenmemeli yani erkekse tek başına idare ediyorsa veya kadınsa tek başına yönetiyorsa hayatı o zaman evlenmemeli yani bir pazılı gibi aslında Hı -hı. düşünmek lazım bazen de ben şeye ben ayakkabının bir teki gibi birisi sağ ayak birisi sol ayağın teki ama ikisi de olmadan evlilik olmuyor yani İkisi de değerli ya yani birinin değerli olması diğerinin değersiz olmasını getirmemeli. İkimiz de şu anda değerli iki insanız ve önemli bir konuyu konuşuyoruz. Burada gençlerin öfke kontrolü bakın buna da çok e, rastlıyorum. Nişanlıyken mesela diyor ki benim e, eşim diyor trafikte çok sinirleniyor çok bağırıyor veya bir şey olduğunda bana da bağırıyor yani diyorum o zaman e, dikkatli ol. Yani bu konuda gerçekten öfke kontrolünü yapamayan bir insan evlenince bunu daha çok yapamayacak. Yani öfkesini kontrol edebiliyor mu? İnsanlarla iletişimi nasıl? Hı hı. Mesela ben bazen e, diyorum ki yani, yok bana karşı çok kibar diyor. Ne istersem yapıyor. Peki başka insanlara karşı nasıl? Yani sana olması önemli değil. Onu doğal ortamında gözlemle. Kız kardeşine, annesine nasıl davranıyor? Veya e, işte diyelim bir restoranda gittiğiniz kendisinden düşük e, gelirli insanlara veya garsonlara nasıl davranıyor? Hayvanlara nasıl davranıyor? Merhametli mi? Yani bir şekilde onu e, gözlemlemesi çok önemli. İşte nişanlıkta bu eşyalardan çok daha önemlisi onu gözlemlemesi. Acaba ben anlaşabilecek miyim? Bu insan acaba benim beklentilerime cevap verebilecek mi? Veya ben onun için doğru insan mıyım? Ben onun beklentisine cevap verebilecek miyim? Yani bütün bunlar olduğu zaman aslında biraz daha taşlar yerine oturuyor. Evet. Hocam bu arada şöyle vaktimi de bakıyorum sorular da gelmeye başlamış. Evet. Şimdi Sümeyra ve Hakan çiftini konuşurken efendim gördüğünüz gibi Sümeyra Hanım e, bağımsızlaşmadan bu evlilik gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Evet. Gerçekleşti diyelim velev ki çok ciddi sorunlarla Hakan Bey her zaman kayınpederine karşı bir öfkeyle evet. Sümeyra Hanım'la kavga edecek evde. Kübra Hanım e, buna e, bununla eşdeğer paralel bir soru sormuş. Efendim adım Adım insan Instagram hesabındayım. Bak bakıyorum şöyle DM'ler, yorumlar. Siz yazmaya başlayın. Tıpkı Sümeira Hanım'ın o yaşadığı bireyselleşme gibi Kübran demiş ki peki bireysel ayrışmayı nasıl becereceğiz? Nasıl sağlayacağız? Belki de şu an kendisi de böyle bir bütünleşik bir hala simbiyotik bağ devam <gülüyor> evet. edebilir. İlla anneyle olacak değil, babayla da. Kübran'nın sorusuna nasıl cevap veririz? Nasıl ayrışabiliriz diyor. Şimdi bireysel ayrışma kimliğin oluşmasıyla başlıyor. Şu ergenlikte biraz gençler hani aileye e, otoriteye karşı bir başkaldırı oluşuyor. Hı hı. Hani söz dinleyen çocuk e, küçüklüğündeki söz dinleyen çocuk gidiyor. Onun yerine biraz daha ben de varım. Benim düşüncelerim var. Benim de fikirlerim var den, den diye bir e, döneme giriyor. İşte ergenlikte o inşaat gürültüsü gibi aslında kimlik oluşuyor. Yani burada onu aileler bastırmaması gerekiyor. Veya genç kendisine Sürekli boyun eğer tarza hayır diyemeyen tarza bulmaması gerekiyor. Hani benim de fikirlerim var. Hani Hazreti Ali de diyor ya Hani oyun, çocuklar küçükken oynayın. Oyun terapisi benim gözlemlediğim gerçekten oyun terapisini düşünmüş. Sonrasında diyor ki genç oldukları zaman istişare edin. Yani artık onu kararlarımıza yavaş yavaş katıyoruz. Bireyselleşmesin. Evet anladım. benim düşünceme göre yani aile sormuyorsa bile onun düşüncelerini artık diyecek ki ben böyle düşünüyorum. Yani seni seviyorum ama hayır diyebilmeli. Hayır deme sanatı diye bir <gülüyor> olay da var. Hani kitaplarda da sürekli hayır demek. Hayır dediğiniz zaman kötü insan olmazsınız. Hayır dediğiniz zaman ama tabii her şeye de hayır demiyoruz tabii ki. Dengesini bulmak. Evet yani sırf hayır demiş olmak için bazen gençlerde de bazen aşırı derecede Ergenlikte bir patlama oluyor. Çocuklukta eğer çok baskılanmışsa bu sefer istediği şey bile olsa sırf anne baba diyor diye hayır diyor mesela. İnatlaşmaz. İnatlaşıyor İnatında. çünkü gen, işte bu çocukluktan itibaren böyle oluyor. Burada nişanlandığında da yapabiliyor yapabiliyor. Evet. Dünür, dünür anne dünür baba diyorlar Anadolu'da onları da yapabiliyor. İsimleriyle söylüyorlar evet. şimdi gençler. Evet bu önemliydi bireyselleşme. Güzel bir şey yani aslında gerçekten yeni bir evladın daha oluyor. Hı -hı. Çok güzel bir duygu gerçekten. Ama inşallah hani bütün e, gençler huzurlu olsun, mutlu olsun evet, yuvalarında. Evet inşallah bu dileğimiz hep her zaman var. Evet. Mine Hanım'ın sorusu ise şöyle efendim merhaba. Ay çok özür dilerim. Yani isimleri vermeyin demiş ama onu yeni görüyorum. Şimdi Mine, Ayşe, işte Fatma e, hepsini kullanabiliriz <gülüyor> böyle. E, soy isim vermiyorum özellikle. Şimdi demiş ki bir... E, Dört aydır nişanlıyım. Görücüsüyle tanıştık. konuş komşumuzda hani tanıdık aile iyiler gibisinden kabul ettim ama çocuğa karşı bir şey hissetmiyorum. Sevemedim. Hmm. Bu şekilde evlenmem doğru mu? Çocuğun hiçbir problemi yok. Ahlaklı, doğru, düzgün birisi ama sevemiyorum işte. Önemli bir şeydi. Az önce evet, siz söylemiştiniz evet, ısınması. Kesinlikle. Ama annem eğer bu nişanı atarsan hakkımı helal etmem diyor. Ne ya, yapabilirim? Bu doğru değil, değil. Şimdi e, önemli bir şey yani anne babalar evlilikte... Baskı yapıyorsa erkeğe de kıza da. Velil evet. hakkımı helal etmem. Bu zaten insan bir evladı can evinden vuran bir şey. Evet. Ne yapacak hocam bu gencimiz? Bu ben, erkek de olabilir. Erkek de olabilir, kız da olabilir. Şöyle bir şey. Yani insan evlenince severim diye bir olay yok. Hani biraz önce demiştim ya evlenince değiştiririm o insan duyunu değişmez hı hı. kesinlikle. Yani e, ama bir de şu var evlenince seversin, nikahta keramet var falan diye yola çıkılıyor. Bu da doğru değil. Sevemezsin. Eğer bir insanı sevmediysen onun zamanına da sevemezsin. Yani şu yalnız aşkla karıştırmayalım. Hani içinin ısınması ona karşı bir şeyler hissetmesi gerçekten güzel bir şey. Ama ben burada bir de şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Hani Tuba Hanım aşk dediğimiz bir olayla giriyor bazen çiftler. Ee, yalnız şema terapimizde şöyle bir şey var. Yani insanlar küçüklüğünde travma yaşamışsa eğer o travmadaki kişiyle özdeşleşen insanlara ilgi duyabiliyorlar. Hani o yüzden yani aşık oldum çok seviyorum dediğinde insanın biraz durması lazım kesinlikle. Acaba ben gerçekten seviyor muyum yoksa e, bazı özelliklerini beğeniyor muyum da seviyorum. Yani karakterini beğeniyor muyum? Yani burada... Bazen mesela babasından çok çekmiş, çok yaralanmış bir genç kız. Babası gibi biriyle evleniyor. Yani karakter olarak ona çok benzeyen biriyle evleniyor. Yani biz orada yani çok büyük bir çelişki gibi gözüküyor. Yani babasını sevmiyor, babasından bazen nefer ediyor ama babası gibi birisini seçiyor. Yani bu durumda da gerçekten şema terapide böyle bir olay da var. Yani şemanın yansıması diyoruz ileriki yaşlarda. Eğer küçüklük yaraları... Küçüklük yaraları hani ok bize çocukluğumuzda saplanıyor fakat daha sonra ergenlikte veya yetişkinlikte biz sesimizi duyuruyoruz hı hı. ya da ortaya çıkıyor. Evet. Hocam burada işte Hülya Hanım demiş ya annem hakkımı helal etmem. Ha, o soruya cevap verelim. Burada, böyle bir hakkı yok anne e, Dese bile eğer sizin içiniz ısınmıyorsa evlenmeme hakkınız var. Evlenmemesiniz. E, burada önemli yani e, 4 aylık e, bir tanışmada süreci 4 aylık nişanlar. Zaten buradaki mesele hiçbir problem yok çocuğun. Anne de zaten ya ahlaklı ne istiyorsun işte terseri biriyle mi evleneceksin? Hayır, Genelde hayır. böyle söylüyorlar Şimdi evlilik için ahlaklı, iyi, iyi güzel her şey dört dörtlük olması yeterli değil arkadaşlar bunu bilmek gerekiyor yani bu bir kıstastır güven, doğru ama ama sevgi, çok. sevgi bağıdır evlilik bağı gönül bağıdır tabii evet. ki ahlaklı iyi olması bir önceliktir ama zaten siz sevdiğiniz bir insana önce değil mi ahlakını soruyorsun ya beğendim çok güzel acaba nasıl biri şimdi hı hı. önce bir sevgi ısınma oluşuyor hı hı. ardından bir e, arama tarama başlıyor ya da belki bazı insanlarda şunu görebiliriz. önce tanıyor tanıdıkça sevmeye başlıyor bu da bunu da gördüğümüz oluyor değil mi Hı -hı. hocam ama bu tabii evlenmeden önce ol olursa güzel Hı -hı. evlendikten sonraya bırakılırsa bu büyük bir risk yine aynı evet. şekilde ben mesela öyle iki üç tane çift e, tanıyorum gerçekten yani eşi ilgilendiği zaman e, biraz içi ısınıyor sonra gene eşi kendi havasına gittiğinde gene soğuyor yani hem kendine hem eşine hem çocuklarına haksızlık evet. bu. Hocam şimdi sorulara geçeceğim bakın devam edeceğim. Yani sevmediği kişiyle evlenmemek. Evet bunu da söylemiş olalım. Ya şu soruyu okumak istiyorum. Evet, Anadolu'da tamam. o kadar çok rastlıyoruz ki. Kız kardeşim demiş bunu yazan erkek e, bayan, bayan bayan demiş ki kız kardeşim bohçak özensizliği yüzünden hı hı. nişan atmak zorunda kaldı. Hmm. Yani bohça özensizliği dedi herhalde bu damat bohçası gelin bohçasına konulan özensizce hazırlanmış erkek tarafından dinleyin bakın. Ama hala bu işin olmasını istiyor At, hmm. e, kız. Fakat abisi, kızın abisi vermem diyor ve yemin ediyor. Aileler arası çok büyük kavgalar oldu. Bu durumu abiye nasıl izah edebiliriz? Babamın, Babamızın yerinde şu an abimiz var. Muhtemelen babaları ya boşandı ya da öldü bilmiyorum. Hı -hı. Damat sürekli küsen ve tavır alan bir mizaca sahip. Kardeşim de onu sakince dinleyerek hep alttan alan bir taraf. Kardeşim onu konuşarak değiştirebileceğine inanıyor. Hı -hı. Damadın mesajlarını okuduğumuzda hep olmuyorsa bu iş güzellikle ayrılalım yazıyor. Damadı mesajlarını aile de okuyor. Çok önemli bir kriz hocam. Burada evet. biraz rehberlik yapabiliriz ve ekran başındakiler de dinlesin ki böyle bir durumda nasıl yaklaşmak gerekiyor? Bir uzman ne diyecek? Şimdi burada biraz önce bahsettiğimiz birçok kriz var. Hani sevmiyor yani hep alttan almak var bir de benim dikkatimi çeken. Bu alttan almak insanları bir zaman sonra yoruyor. Sürekli alttan alarak bir evlilik yaşanmaz. Yani burada bir bohça düzensizliği kız tarafından yapılmamış herhalde erkek tarafı Erkek yapılmamış. tarafı bohça düzensizliği yapmış. Bohça düzensizliği ne, Allah aşkına ben Yani kızın istediği hediyeler herhalde alınmamış. Belki alınmamış. Bu buz bu kıstas olabilir mi atmak için? Demek ki bohçayla evleniyorsun sen o zaman. Yani kız, kızın da evet fikri çok hoş şey olmamış. Evet. Bohça meselesi de şu var yalnız e, damadı damat da çok böyle şey diyor. Cimri e, olabiliyor. Küsen. Tavır yapan ve kız da hayır olsun bence abi bohça düzensiz yüzünden vermem demiyor belki de. E belki de damadın çok küsen tavır alan ve kızın da burada çok fazla kendini paralayan biri olduğunu gördüğü için Hı -hı. bu evlince de böyle gidecek diyor ama abinin tavrı da çok e, diktatörce bu evet. şekilde yaklaşması. Belki bunu daha uygun bir dille gösterebilmek önemli. Yani e, kız kardeşine aslında çok daha güzel bir şekilde anlatılabilirdi. Hani bohçası düzensiz bunun şeyini atıyoruz demek yerine... Hani kız anladığım kadarıyla kız atmamış. Bu bohça düzensizliği değil bunun altında başka şeyler yatıyor hocam. Hı hı. Yani burada bohça düzensizliği bahane. Bir şeyler dolmuş dolmuş dolmuş bohça bir bahane olmuş gibi geliyor bana. Altında yatan nedenler de hep şey var yani kardeşle sürekli alttan alan kendi kız kardeşi abinin ve bu hı hı. abi bundan hoşlanmıyor belli evet. ki. Burada yapacağınız tek şey kıza belki anlatmak ama değil mi hocam? Peki damatla konuşması ailenin abinin mesela? pek öyle bir abiye de benzemiyor ama değil evet abi biraz otoriter bir yapıda olduğu için onun biraz da baba saygısı, de, saygısı mı konuşamaz. görmek istiyoruz kayınbirler evet. saygısı görmek istiyor. bence çok burada çok genç kızın karar vermesi gerekiyor. Yani burada abisi falan e, hani bohçayı atmış, atmamış, olmuş. Onlar hani diyorum ya eşya önemli değil gerçekten ama ama eşinin ona karşı tavırları, sürekli değersizleştirmesi, sürekli onun o küsmesi, bir de küsme davranışı gerçekten çok da kötü küsen olur. bir e, nişanlız varsa. Evvelince yıllar, aylarca küs kalan çiftler oluyor. Evvelince düzelmiyor yani. <gülüyor> düzelmiyor. Yani o duvar örme huyu hani o çocuksu bir davranış. Evet. Yani Küsme davranışı aslında çocukluktan gerilemiş bir davranış çocukla gerilemiş bir davranış o yüzden bence burada e, genç kızın hani e, bohçayı falan düşünmemesi yani eşinin davranışlarını hı hı. aman bozulmasın. Ama her şeye rağmen evlenmek istiyor Hayır dedi. bence her şeye rağmen evlenmeyi de seçmemeli çünkü e, dünyadaki tek iyi insanda o değildir hı hı. yani. Tabii Bence çok daha iyi insanlarla da karşılaşabilir. Duygusal olduğu için hocam aile bunları da i̇şte dese Sadece duygularla diyeceğim. hareket etmemek evet. gerekiyor. Burada olabildiğince mantık. Yani burada genç kız mı soruyor? Genç kızın ablası soruyor. Ablası soruyor. Yani o kız zaman kardeşi ablası... isteyerek, yani bu sorunlara rağmen ben bu adamla evleneceğim diyor. Adamın da sorunlarını anlatıyor damat adayının, diğer abla. Hı. Ama kız kardeşimiz evlenmek istiyor. Böyle bir sorun var ne olacak diyor. E, ve damat da her mesajında... E, bu iş olmayacaksa ayrılalım, güzelce ayrılalım diyor. Hı hı. Yani damat adayı ayrılmayı kafaya koymuş ama kız ayrılmak istemiyor. Zaten boğucu da atılmış, iş bitmiş de. Yani şimdi burada böyle başlayan bir evlilik ne Aynen. kadar sürebilir? Yani böyle sürekli alttan alarak, sürekli yalvararak, sürekli ona göre davranarak nasıl bir hayat geçer? Yani şimdi baştan kötü bir hayatı etmiş olacak. İnsan aşkından bile ölse. Bence evlenmemeli. Evet. Bu yayını abla bence bu yayını ona dinletmek gerekir. Evet. Çünkü evlenince ne olacağını göstermek gerekir. Evet. Çünkü evlenince sürekli küsecek, sürekli gönlünü alacak. O küsünce bütün çocuklar onu gidip e, barıştırmaya çalışacaklar. Sürekli bir şekilde. Sofrayı çıkış yapacak. Gelmeyecek, yatağa gidecek, gitmeyecek. Değil mi hocam? Yani böyle bu bir kaprisli bir, bir insanla da hayat geçmez Lütfen belki. sevgili abla, kardeşinize e, özellikle bu yayını. Daha güzel insanlar olacak. çıkabilir karşısına. Tabii ki. Ya. Bu Hayattaki tek bir o değildir yani. Hocam bu hafta sonu tekrarı olacak yine. <gülüyor> evet. Lütfen izletin. Lütfen YouTube evlenmesin. Youtube kanalına da düşecek onu da izlesinler. Ee, orada kendi kendi işine karar verecek. En nihayetinde kendisi bu yol Kendisi olacak. karar verecek. Kendi hayatı verecek. seçtiği ama... zaman da bırakın bedelini o ödesin. Eğer ısrarla gidiyorsa yapacak bir yani, şey yok hocam. evet ateşi atıyorsa kendisine atsın ama As... bence... Mutlu o bir evlilik gibi gözükmüyor. Evet. Bana. Hafsa Hanım'ın sorusuna geçeceğim. Vaktim daralıyor. Hocam demiş ki nişanlımla evlendiğimizde yaşayacağımız şehri belirleme konusunda sürekli kavga edip tartışıyoruz. Ben ailemle aynı ilde yaşamak istiyorum ama bir türlü kabul etmiyor. Asla burada yaşamam diyor. Ne yapabilirim? Bu, düzel, bu durumu düzeltmek için yardımcı olursanız çok mutlu olurum demiş. Lütfen ee, buradan cevap verin hocam. <gülüyor> Şimdi orta bir noktada Yürüşüm buluşmaları gerekiyor yalnız. Evet. Yani, yani. yani bakın e, biraz önce demiştim ya hani insanların e, çocuk meselesinden nerede oturulacak, hangi şehire yerleşilecek bütün bunlara birlikte karar vermeleri gerekiyor. Yani beyefendi e, erkek istemiyor sanırım değil mi? Neden? Erkek istemiyor? burada istemiyor ama kadın da illaki istemiyor? ailemin olduğu şehirde yaşamak istiyorum diyor. Bak ikisi de tutturuyor ama. Evet. Yani o neden istemiyor o şehirde yaşamayı? Ya da sen Biraz, neden istiyorsun ben bunu sormak isterim. Neden evet. bir kadın annesiyle herkes ister de. E, yani niye? aynı şehirde olunca mesela yardımlaşabilirler. Hmm. Bunları anlatabilir çocuklarının ama. Çocuklarının bakımında falan ama dip dibe aynı evlerde oturmalarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. O zaman Hafsa Hanım'a diyelim ki lütfen nişanınızı karşınıza aldığınız zaman ailemle aynı şekilde oturmasın. Çünkü diye açıkla nedenlerini. Ve erkek için de bunu Aynen. Peki neden sen neden istemiyor? oturmak istiyorsun? Yani ailelerinin çok müdahaleci olacağını düşünüyor olabilir. Hı hı. Yani belki de öyle bir kaygısı olabilir. Erkeklerin şöyle bir kaygısı var değil mi hocam? Ee, annesi doldurur, ablası, kız kardeşi doldurur gibi. Yani erkeklerde de var ama bayanlarda da bu çok var. var. Hanımefendiler de diyor anne babasının evine gittiğinde eşim geldiğinde değişiyor. değişiyor. Bir hafta kendine gelemiyor diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet bunları da duyuyoruz hocam. Evet. Pekala konuşmak her zaman önemli. Şimdi iyi demiş bir e, e, takipçimiz. Nişanlılık süresinin ne kadar olması hakkından da e, hakkında da bir şeyler söyler misiniz demiş hocam. Şimdi nişanlılık süresinin çok Uzatmak, olmaması gerekiyor. uzaması zararlı mıdır diyor. Evet çok uzaması zararlıdır. Hı -hı. Kesinlikle araya laf getirip götüren akrabalar girer. Yani bir 6 ay veya hani daha öncesinde bir tanışma dönemi olduysa nişanlılık dönemi için bir 6 ay yeterli bence. Yani ortalama 6 ay 1 yıl ama daha fazlasında mutlaka araya girenler oluyor. Mutlaka bir söz getirip götürenler oluyor. Ve bu aileler arasında hani kök ailelerin müdahalesinin dışında Akrabalar giriyor devreye yok hı hı. sen onunla mı evlenecektin sen işte daha güzeldin veya işte senin e, şeyin işte mesela bazen dayılar karışıyor. Hı hı. İşte senin evleneceğin kız bana bunu söyledi şunu yaptı yani mesajlarını göstermiş mesela bir danışanda ayrılmalarına vesile oldu mesela bir dayı. Hocam mikrofona çok değmeyelim Sesini. tamam. <gülüyor> sesiniz izleyenimize daha güzel gitsin tamam. ee, başarınız değeri için. Burada karışanları aslında böyle biraz daha sınır çizebilmek ee, ama bu süreçte uzadıkça birçok kişi de e, müdahil olabiliyor fakat aman uzamasın. Aman iş bozulmasın diye de aceleye getirmenin de anlamıyor. Evet o da e, sağlıklı değil. Her... Çok acele edilmemeli ama çok da uzatılmamalı. uzatılmamalı. Yani bir altı ay 1 yılı da geçmemeli Hı -hı. diye düşünüyorum ben. Hocam şurada bir soru var. Çünkü vardır. anlaşılıyor evet. aslında. Hocam Tuğba Hanım'ın sorusu şöyle hemen ıı, devam edelim. Bir ay oldu nişanlıyız demiş hayırlı olsun diyelim toplam 5 aydır birlikteyiz. Nişanlımın ailesi özgüveni düşük yetiştirmiş, sen bilmezsin sen yapamazsın gibi şimdi en, en küçük bir konuda ben sana yetemeyeceğim, yetemeyeceğim gibi şeyler söylüyor. Aslında bilgili birisi. Nasıl davranmalıyım ya da özgüveni nasıl kazandırabilirim demiş nişanlısıları için bunu yazan bir hanımefendi. Şimdi evlilikteki saygı, sevgiye, nezaket kurallarına dikkat ederekten gidecek ama özgüveni kazanması için bence beyefendinin yardım alması gerekebilir. Hı hı. Yani o eşinin yapabileceği bir şey değil şu anda. Ee, o zaman bir uzmana mı yönlendirebilir? Bir uzmana yönlendirebilir. Belki Veya kitap şey okumasını sağlayabilir. Bazı egzersizler var. Yapabileceği bazı yöntemler var mesela. Yani özgüven sonradan kazanılabiliyor. Yani çocuk yaşta kazanamamış ama sonrasında kazanılamaz zannediliyor. Aslında kazanılabiliyor. O yüzden bence beyefendiyi ikna edebilirse eğer. Özgüveni kazanabilmesi için veya bu konuda kendisini geliştirebilir kitaplar okuyabilir tavsiye edebilir evet hı hı. yani çünkü eşinin yapması burada bilmiyorum bana çok şey gelmedi neden diyeceksiniz hı hı. çünkü yani şöyle bir şey var erkekler her ne kadar özgüvensiz bile olsalar eşinin yanında güçlü görünmek istiyorlar ben sana yetemeyeceğim diyen bir eş var yani erkek eş adayı yani evet yani ona saygılı davrandığı sürece bence aşağılamayacak zaten bizim mahşenin dört hastasını hiç kimse birbirine kullanmamalı hani aşağılama küçümseme eleştiri sürekli veya küsme davranışları duvar örme bunlar olmayacak zaten ama şimdi yani burada tedavi edici birçok şeyler var yani yöntemler var bence onu kullanabilse çok daha rahat olacak. Ee, hocam bu arada e, evliler de mesaj atmaya başladı. Yani e, <gülüyor> evlilikteki sorunlardan bahsetmiş ama yani hep bir tarafın istemesi e, aslında biz bu hani ben şunu çok merak ediyorum. Bir tane de sorusu var ona da aslında e, gireceğim. Evlilikte en temel e, olmazsa olmaz demiş Ankara'dan bir izleyicimiz. İsmini söylemiş Rahman Öztürk evlilik konusu ile ilgili sorum olacak demiş nişanlı konusuysa. Evlilikte temel bağlayıcı olan unsur nelerdir? Çok güzel bir soru. Hoşuma gitti. Temel bağlayıcı unsurlar <gülüyor> diye söylemiş. Belki ki nişanlılık döneminde bu unsurlarımız acaba gerçekten var mı diye bakmak da doğru bir eşi bulmakta bir adım gibi geldi bana. Ne dersiniz? Evet. Şimdi ortak değerlerden hep bahsediyoruz. Ortak değerler, ortak ıı, kurallarımız ıı, uyuşuyorsa, hmm. güven dediğimiz olay eğer oluşmuşsa bence güven tabii ki çok önemli. Yani öncelikle ortak değerler bizi nereye götürüyor? Güven konusuna götürüyor. Hı hı. Güven olduğunda insan ancak sevebiliyor. Hı hı. Yani güven olmayınca kuş olup uçuyor sevgide. O yüzden e, daha öncesinde yüreği ısınmışsa bile sürekli yalan söyleyen, dürüst olmayan, işte bir takım şeyleri gizleyen, gizli saklı bir şeyler yapan. E, böyle bir kişiye insan güvenemediği zaman e, sevemiyor da sevgisi de azalıyor. Hı hı. O yüzden ortak en önemli bağ bence güven sonra sevgi. Sonra saygı nezaket hı hı. bütün bunlar ortak değerler üzerine kuruluysa evet. ben hep derim uçağınız evlilik uçağınız ortak değerler üzerinden kalkmalı. Hava alanımız ortak değerler güven ve oradan sevgi saygı nezaket varsa ortak paylaşımlar mesela ilgi alanlarının ortak olması... Hı hı. Arkadaşlık geliştirebilmeleri, güzel zaman geçirebilmeleri, boş zamanlarında mesela beyefendi ben yorgunum dinleneceğim diyor ama işte sıkılmış oluyor. Gezmek istiyor mesela. Beraber baş başa gezelim diyor mesela. Yani bazı şeyleri de birlikte güzel renklendirecekleri bir hayatları olabilir. Birlikte neleri yapabiliyoruz ama bireysel hayatlarımıza da ne kadar saygı duyabiliyoruz? Ve tabii ki e, cinsellik de çok önemli. Evet bu da önemli. Yani Hocam, o, olmayınca da evlilik elbette. tarsılıyor. Elbette çalışmalar %90 evet. onun üzerine evet. Saç hayatlarımız, i̇simsiz güvenli, isteyen sevgili, bir cinsellik. İsimsiz bir izleyicim, hızlı olmak zorundayım. 2 dakikam kalmış. Evlilikte meslek ve kazanç denkliği nasıl olmalı? Çok kısa cevap alacağım hocam. Kadının maaşı, erkekten çok olması nasıl bir sorunu doğurabilir evlilikte demiş. Çok fazla DM'den geldi. Hep özel olduğu için hiç yoruma evet. yazmamışsınız <gülüyor> fark ettim onu. <gülüyor> DM'ye yetişemedim bile. Hocam bu son sorun bununla beraber toparlarsanız çok memnunum. Evet, olurum. şimdi eğer erkek bunu sorun etmiyorsa ve e, bütçelerini birlikte kararlaştırıyorlarsa, ekonomiyi birlikte yönetiyorlarsa, bir uyum varsa bu sorun olmaz. Ama e, e, beyefendi bunu aşağılık komik getiriyorsa veya tam tersi bayan eğer ki hani başına kakıyorsa ben senden daha çok kızarım tabii ki istediğimi alırım falan gibi şeylerde havalarda bulunuyorsa o zaman sorun olacaktır. Yani burada eşlerin birbirine uyumlu olması, birbirlerini anlaması, sevmesi yani bu... E, Ekonomi birlikte yönetmeleri, bazen mesela e, erkek çok kazanır ama evine yansıtmaya da hı hı. Bu da olabiliyor. Yani ekonomiyi nasıl yöneteceklerine karar vermişlerse nişanlılıkta bence bu sorun olmaz diye evet. düşünüyorum. Bu da önemliydi. Burada da mizaçlar ve kişilikler tabii ki farklı. Evet. İki birey evet. kendine güveniyorsa yani burada tam. Burada esneklik. Yani mesela Japonya'da 9 deprem olmuş ve orada... Ee, binalar sallanıyor yani gökdelenler sallanıyor fakat yıkılmıyor. Hı hı. Yani orada gerçekten e, güvenli bir yapı oluşturulmuş. Yani biz de eğer ki esnek güvenli bir yapı oluşturmuşsak eğer fırtınalı e, zamanlar olacak yoklukta olacak varlıkta olacak hani varlıkta şımarmamak. Yoklukta da sabredememek gibi şeyler hani bunlar olmayacak birlikte iyi ve kötü günlerde bazen diyorlar ya ölüm bizi ayırana kadar. İşte bu güzellikleri birlikte yaşayabiliyorlarsa çiftler evlilikleri daha güzel gidiyor. Yani aslında reçete belli de biz bunu bazen gurur meselesi yapıyoruz evet. bazen zor geliyor bencilikler evet. önlenemiliyor. Yani doğru olana bazen doğru olan belli ama bazen bu doğru olana yaklaştırmak gerekiyor. Birilerinin bunları itmesi gerekiyor. Evet hocam. Öyle oluyor. Ee, çok güzel bir yayında söyleyecekler bitmez konu çok. Evet ama ben... E, Söylediğiniz e, konusuna... gibi sizin evet, içinizden söyleyeceklerinizi ve mesajınızı verebilirsiniz hocam. Evet. Ardından programı kapatacağım bitti bile süren. Evet. Ee, teşekkür ederim Rica bana bunları konuşma fırsatı verdiğiniz için. İnsanız hepimiz hata yapabiliriz. Hı hı. Hatalarımızla, sevaplarımızla birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip değiştirmeye çalışmadan sevebiliyorsak ve anlaşabiliyorsak diyelim %70 eğer kriterlerimiz uyuyorsa bence evlilikler sağlıklı yürüyor. İyi niyet çok önemli, hoşgörü önemli esneklik. Hani raddi temel diyorum ya. Yani bazen sallanıyoruz ama yıkılmıyoruz. Hı hı. İşte bu esnekliği sağlayabilmek bunlar çok önemli. Eğer bunları yapabiliyorsak iyi niyetliysek bence birçok sorunu da problemi de çiftler çözebiliyorlar. Çözemedikleri zaman da bizler yanındayız. Hı hı. Bizden de yardım alabilirler. Evet. Hayat tecrübelerimizde ama bilimsel yönden tabii. Yani. Teşekkür ediyoruz bu güzel başlattığınız durum ben için. Ben de teşekkür ederim. Ve efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Nişanlık sürecinde yaşanan sorunları konuştuk. Öykümüzü değerlendirdik. Sizden gelen soruları yanıtlamaya gayret. Bu program efendim e, tekrarıyla hem YouTube'da hem de yani TV'nin web sitesinde hem de bu hafta sonu tekrarıyla yine bu kanalda olacak. İzleyin, izlettirin, bilinçlendirin diyorum efendim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.